98. Bölüm Ka'b-i Mekke'de birçok ikram gördükten, kin ve intikam dolu kalplere tekrar tekrar kin ve intikam tohumları ekip kışkırttıktan sonra dostlarıyla vedalaştı ve Medine'ye döndü. Vazifesini gereği gibi yapan bir insanın duyabileceği çeşitten bir huzurla doluydu göndü. Yahudiler onu şanına layık şekilde karşıladılar. Çünkü Ka'b sadece kendi şahsının değil, Yahudilerin de selamlarını, başsağlığı dileklerini Kureyş'e ulaştırmış, hepsinin yapması gereken vazifeyi yapıp gelmişti. Gelir gelmez yine en kuvvetli silahı olan dilini kullanmaya başladı. Bu defa Müslüman kadınlara da dil uzatıyor, onları rahatsız ediyordu. Zengindi, yakışıklıydı. Ayrıca kadınlara düşkünlüğüyle tanınmıştı. Resulullah Efendimiz bir gün, Ka'b Eşref'in hakkından gelecek olan var mı? dedi. Müslümanlardan Muhammed bin Meslemen'in gözleri parladı. Ben varım ya Resulallah! dedi. Ebu Naile söz istedi. Ka'b süt kardeşiyim, izin verirseniz bu işe ben de katılmak isterim. İkimiz olursak işi daha kolay yapabiliriz. İki arkadaş baş başa verdiler, neler yapacaklarını tasarladılar ve daha sonra geldiler. Ya Resulallah, bu işi yaparken belki senin aleyhinde sözler söylememiz gerekecek. Aklınıza geleni söyleyin. İzin verirsen ey Allah'ın peygamberi, biz de katılalım bu işe. Teklifi yapanlar, Abbad bin Bişr, Haris bin Evs ve Ebu Abbas'tı. Bunlardan her biri samimiyetiyle, ihlasıyla tanınan kimselerdi. Bunlardan Abbad'ı bir gece Resulullah'ın sohbetinde kaldıktan sonra arkadaşı Hüseyd'le birlikte evine giderken önlerini aydınlatan bir ışık evine kadar götürmüştü. Onu böyle bir hatırayla tanıyoruz. Bu defa beş arkadaş bir araya geldiler. Kendi aralarında bir plan çizdiler. Ebu Nail tek başına Ka'b Eşref'in yanına vardı. Sağdan soldan konuştular. Karşılıklı şiirler söylediler. Daha sonra Ebu Nail'e. ''Neye geldiğimi sormuyorsun ey İbn Eşref?'' dedi. ''Peki nedir derdin ey süt kardeşim? Gizli tutabileceğine söz verir misin?'' ''Elbette.'' Ebu Nail'e bir iç geçirdikten sonra pişmanlık dolu bir sesle. ''Şu adam başımıza bela atırdı.'' dedi. Kab'ın yüzüne, ''Kimi demek istediğimi anlıyor musun?'' diyen bakışlarla bakmaktaydı. ''Muhammed'den bahsediyorsun değil mi? Başkasından değil. Ama tekrar rica ediyorum, bu anlatacaklarımı bizimkilerde duymamalıdır, başkaları da. El aleme rezil olacağız.'' ''Bana güvenebileceğini söylemiştim ey Ebu Naile.'' ''Ebu Naile?'' ''Güvenmesem şimdi seninle bunu açık açık konuşmazdım ki.'' Dedikten sonra sözlerine şöyle devam etti. Onun peşine düştük. Arapları kendimize düşman ettik. Birlik olup iş yapacağız dedik. Bu kadar cana kıydık. Bir sürü çocuk yetim kaldı. Bir o kadar aile perişan oldu. Bizim halimiz de pek iyi değil. Eldavuş'ta olan hep gitti. Senin anlayacağın ey İbni Eşref. Biz göründüğümüz gibi huzurlu değiliz. Kap horozlandı. Ben Eşref olayım dedi. ''Hatırlar mısın? İleride pişman olacağını sana söyleyip durduğum günleri, yine de benim dediğim olacak. Daha çok pişman olacağınız günler gelecek. ''Sen bunları dedin ama biz de anlayacak, yahut büyük sözü dinleyecek kafa olmayınca ne yapalım? Şimdi artık ettiğimizi bulacak, cezamıza razı olacağız. Şunu da ilave edeyim. Bu işi yüzümüzün hakkıyla. El aleme rezil olmadan nereye kadar götürebileceğiz bilemiyorum.'' Sana asıl geliş maksadım bu değil. Ama bir kardeş olarak derdimi sana anlatamazsam bir başkasına da anlatamam. İnsan yeri geliyor ki bir dert ortağına ihtiyaç duyuyor. Ebu Naile derin bir nefes aldıktan sonra sözlerine şöyle devam etti. Şimdi bize ödünç almak kaydıyla bir miktar erzak tatabilir misin? Diye geldim. Biz birkaç kişiyiz anlayacağın dert ortağıyız ama paramız yok. İleride ödemeyi düşünüyoruz. i̇bn Eşref'in yüzüne kabul ediyor musun diyen bakışlarla bir iki saniye baktıktan sonra hafif bir sesle ilave etti. Biraz da kardeşimizden ikram bekliyoruz. Olabilir diye karşılık verdi i̇bn Eşref. Ancak borcunuzu ileride ödeyeceğinize emin olabilmeliyim. Ben senin süt kardeşinim Eşref oğlu. Alışveriş daima başkadır ey Ebu Naile. Dostlukla alışveriş birbirine karıştırılmaz. Peki ne yapmamız lazım geldiğini sen söyle. Hanımlarınız benim yanımda rehin olarak kalmalıdır. Ebu Naile, dünyada olmaz senin bu dediğin dercesine başını salladı. Ve sonra ilave etti. Nasıl teklif edebilirsin böyle bir şey bize? Şu Yesrib ilinde Eşrefoğlu'ndan daha yakışıklı, Eşrefoğlu'ndan... Daha çok kadınlara düşkün kimsenin bulunmadığını bilmeyen mi var? Bizi el alemi rezil etmek, ölmeden evvel öldürmek istiyorsun sen. Hanımları senin yanına bırakalım ve daha sonra da dışarıda erkeğiz diye gezelim, öyle mi? Peki çocuklarınızı rehin bırakın. Bunu da yapamayız Yehikab. Kala kala bildiğin gibi bir tek kupkuru şerefimiz kaldı. Onu da sen anla elimizden. Bizim çocuklarımızı rehin bırakıp erzak aldığımızı duyan ne demezler bize?'' Hem bu iş gizli kalsın demedin mi sana? Peki ne yapalım? Silahlarımızı rehin bırakabiliriz. Aslında silah namus demektir ama ne yapalım ki başka çaremiz de kalmadı. Bu adam bizi soydu soğana çevirdi. Elimiz kolumuz bağlı kaldık. Bize vereceğin erzakı karşılayacak derecede silah bulma imkanımız var. Peki, kabul ediyorum ey Ebun Aile. O halde bu gece geleceğiz.'' Ayrıldı oradan ve arkadaşlarının yanına geldi. Olanları haber verdi. Bu işin mutlaka bu gece sonuçlandırılması lazım geldiğini anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından sonra beş arkadaşla Baki kabristanına kadar geldi. Haydi Allah size yardım etsin dediği ve uğurladı. Arkalarından bakarken Allah'ım onlara sen yardım et buyurdu ve döndü. Ayın yeryüzünü güzelce aydınlattığı bir geceydi. Beş kafadar, üzerlerine aldıkları işi yüz akıyla sona erdirebilmek için sessizce ilerlediler. Nihayet onun kale surları gibi yüksek duvarlarla çevrili köşküne vardılar. Ebunayle seslendi. "Ey Kap, gelir misin biraz?" Kap yatağından sıçradı. Karısı kolundan yapıştı. ''Sen tecrübe görmüş, halpten anlayan bir kişisin. Gecenin bu saatinde dışarı çıkmanı doğru bulmuyorum.'' dedi. Ama Ebu Naile'nin sesi. Geleceğini biliyordum. Uyuduğumu bilse uyandırmazdı. Kim olursa olsun, ben bu seste şer kokusunun bulunduğuna inanıyorum. Gitmeliyim. Yiğit adam çarpışmaya bile davet edilse çekinmemeli. Kadının bütün ısrarları boşa gitti. Kağap giyindi. Ve dışarı çıktı. Ebu Naile... Onu güler yüzle karşıladı. Bir iki hal hatır soruldu. Ne dersin Eykap, mehtaklı bir gecede şöyle yürüyüp dertleşmeye? Yürüyelim. Beraberce ilerlediler. Ortak dertler dile getiriliyor, Müslüman olmanın getirdiği sıkıntılarından bahsediliyordu. Ebun Ailen'in eli İbnu Eşref'in omzuna dolanmış durumdaydı. Oradan elini koynuna soktu, çıkardı ve kokladı. ''Böylesini koklamadım ömrümde. Mükemmel bir koku.'' dedi. Kağab takdir dolu bu sözleri gururla karşıladı. Birkaç adım sonra Ebu ailen'in eli yine İbnu Eşref'in koynundaydı. Derin bir nefesle çekti kokuyu ciğerlerine. ''Sen de bu koku bulunduktan sonra yanına gelen ayrılamaz senden ey Kağab.'' Artık evden epeyce uzaklaşmış ve sohbeti koyulaştırmışlardı. Hepsinin derdi aynıydı ve Eşrefoğlu onların dertlerine çare olacak tek adamdı. 3. defa elini İbnü Eşref'in koynuna sokan Ebu Nail'e birden diğer eliyle de onun çenesini kavradı. "Durmayın, vurun Allah'ın düşmanına." dedi. Aynı anda üzerine atıldılar. Ay ışığında parlayan kılıçlar İbn-i Eşref'in rastgele üzerine indirildi. Ka'b, can acısıyla korkan bir haykırışla karşılık verdi bu saldırıya. İkinci defa haykırmasına lüzum kalmadan inip kalkan kılıçlar öbür dünyanın yolunu ona göstermiş bulunuyordu. Fakat bu ses etrafta ışıkların yanmasına sağdan soldan seslerin yükselmesine sebep olmuştu. Muhammed bin Meslem'e elindeki bıçağı onun göğsüne saplamış... ...daha sonra şiddetle aşağı doğru çekivermişti. Artık yerde sadece bir ceset yatıyordu. Oluk gibi kanın fışkırdığı bu ceset... ...bir zamanlar ele avuca sığmaz bir Yahudi şairi olan Ka'ap bin Eşreht'ti. Sesler gitgide artıyor, yaklaşıyordu... Artık burada durmanın bir faydası olamazdı. Fakat Haris bin Eves karanlıkta indirilen kılıçlardan birine hedef olmuş ve yaralanmıştı. Onun ağır aksak yürüyüşünü beklerlerse çok vakit kaybetmiş olacaklardı. Hemen sırtladılar Haris'i. Koşar adımla uzaklaşmaya başladılar. Rasulullah'ın yanına vardıkları zaman gece yarısı geçmiş durumdaydı. Peygamber efendimizi buldular ve, ''Gözlerin aydın olsun ey Allah'ın Resulü, artık kahpineşref yaşamıyor.'' dediler. Böylece İslam dinine sataşmayı ve Resulullah efendimizin aleyhine hicviye düzmeyi kendine adet edinmiş, Müslümanlara sataşmayınca huzur bulamaz olmuş bir Yahudi şairi ortadan kalkmış bulunuyordu. Kağp, karanlıklar arasında bulunamadı. Sabahın erken saatlerinde onun cesediyle karşılaşanlar, bu işin müminler tarafından yapıldığı kanaatine sahiptiler. Fakat onun gerek Mekke'de, gerekse Medine'de, müminleri hedef alan çalışmalarını da bilmez değillerdi. Kimi ettiğini buldu dedi, kimi alacakları olsun diyerek dişlerini gıcırdattı. Şair Ebu Afek'in ardından, Eşrefoğlu kabında öbür dünyaya yolcu edilmesi geride kalanlara akıllarını başlarına alma tavsiyesi manasına gelmekteydi. Bir gün asabın fakirlerinden meydana gelen bir grup Resulullah Efendimizi yalnızken buluverdiler. Ya Resulallah! Varlık sahipleri yüce dereceleri elde ettiler. Bizim gibi namaz kılıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Mallarının fazlasıyla da zekat ve sadaka veriyorlar. Biz bunu yapamıyoruz dediler. Resulullah Efendimiz onları teselli etti. Allah Teala size sadaka sevabı ve mükafatı alacağınız imkanlar vermedi mi? dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Sizin her Sübhanallah deyişiniz bir sadakadır. Her Allahu Ekber deyişiniz, bir sadakadır. Her elhamdülillah deyişiniz bir sadakadır. İyiliği emretmek bir sadakadır. Fenalıktan vazgeçirmeye çalışmak bir sadakadır. Sizin ailenizle birleşmeniz bir sadakadır. Ya Resulallah nasıl olur? Birimiz şehevi arzusunu giderecek, bundan da sevap kazanacak öyle mi? Serveri Enbiya Efendimiz gülümseyerek sordular. Ne dersiniz? İnsan bu arzusunu Haram olan bir yoldan giderse, yaptığı zinadan dolayı beval ve günah kazanır mıydı? Bu sual karşısında onlar sadece sükut ettiler. Elbet hem büyük günaha girer, der gibiydiler. Efendimiz sözlerine şöyle devam etti. Aynen bunun gibi. Bu arzusunu helal yoldan giderdiği takdirde, ecir ve sevabı da vardır. İki kelime vardır. Söylenmesi kolay. Allah Teala'ya göre pek sevimli, ve mizanda ağır çeken iki kelime. Efendimiz bunları söylediği zaman meraklı gözler ona yöneldi. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi'l-Azim sözüdür. Daha sonra Efendimiz bu sözlerle ilgili olarak şu bilgileri verdi. Bir kimse samimi dileklerle, tertemiz duygularla, günde yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi demiş olsa, Denizin köpükleri kadar çok günahı olsa bile Allah Teala onu bağışlar. Resulullah Efendimiz bu kelimelerin Allah Teala tarafından melekler için özel bir zikir ve tesbih olarak seçilmiş olduğunu da beyan ettiği zaman artık daha fazla sözel yüzüm kalmamıştı. Daha o gün o meclisten kalkmadan bunu kendine bir vazife olarak kabul edenler vardı. Yine aynı dileklerle Resulullah Efendimiz'e gelen, sadaka ve zekat verememenin ezikliğini duyan insanlar, Fahri Alem Efendimiz'den şu teklifi aldılar. Sizden öndekilere ulaşmanızı ve sizden sonrakileri geride bırakmanızı mümkün kılacak bir şey öğretmemi arzu eder misiniz? Kim istemezdi bunu? Bu sözü söyleyen Allah'ın Resulüydü. Sözü, sözlerin en doğrusu, yolu yolların en güzeli olan Resulullah efendimiz bu suali memnuniyetle evet diye cevaplandırdılar. O zaman Efendimiz. Her namazın ardından 33'er üçer defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyeniz, Bu tesbihiniz La ilahe illallahü vahdehu la şerikele Lehül mülkü ve lehül hamdü Ve huve ala külli şeyin kadir sözüyle yüze ulaşsın. Buyurduktan sonra Şunları ilave ettiler. Bunu böyle yapan insanın günahları, denizlerin köpükleri kadar çok bile olsa, Allah Teala onu bağışlar. Fakir müminler, Resulullah Efendimizin yanından sevinçle ayrıldılar. Neler yapıyorsun ey Ammar? Peygamberimizin öğrettiği bir tesbihi okuyorum. Nedir o tesbih? Ben de okumak isterim. Ammar bu soruyu sorana. Bu bizim gibi fakir müminlere öğretilen tesbihtir. Söyleyemem diyemezdi. Allah'ın rahmeti sonsuzdu. Birine verdiği ne derece çok olursa, diğerine vereceği eksilmezdi. Birkaç gün sonra bu tesbih müminler arasında yayılmış, zengini fakiri hep aynı tesbihi çeker olmuştu. Bu defa yine Resulullah Efendimiz'e geldiler. Ya Resulallah, onlar da öğrenmiş bizim okuduğumuz tesbihi. Onlar da bizim gibi yapıyorlar dediler. ''Bu Allah'ın bir ikramı ve ihsanıdır, dilediğine verir.'' buyurdular. Aydınlığa Doğru programımızın 98. bölümünü dinlediniz.